Sisler Dağılınca Yazan Erdoğan Aytekin dramaturg Selma Fındıklı Yöneten Okan Şen Ozan Yapımcı Engin Demiray Efektör Hamit Çelik yan sanatçılar Emre Çağrı Turan, Hatice Berin Demir, Fikret Orhan Özyigit, Refaettin Alpay Ulusoy, Beşir Nusret Çetinel, Yeliz Fulya Koçak... Mırat iyi balık verdi bugün Rafettin. Gül gülme Uymaz aldırma belki İki sepet balık var. Kendi gibi nasıplısı da bereketli olur Begim. Şuraya bak Rafettin. Bak bak bir şey yapıyor bu tarafa. Ee, ağaç kütüğüdür bak ha ne ola ki. Bak, bak bak bak. Biri var üstünde. Ağaç kütüğü dediğin şeyin üstünde biri var. Ee, gün kavuşuyor Begim. Biz bir an önce istasyona döneceğiz. Bak bak bak. bak. Yön değiştirdi. İyi bak Rafettin bir kadın var üstünde bağlanmış gibi. Ulan mı benim onu Fırat'ın elinden almak kolay mı sanırsın? İstersen atla suya. Ben deniz çocuğuyum senin kadar güzel yüzemem tatlı suda. Fırat aldık inik olmaz Müdür bey. Bırak konuşmayı da atla şu suya. Ne düşünüyorsun daha? Yok yok valla ben, ah, ben yapamam. Ya dur dur nereye kaçıyorsun öyle? Hay Allah. <Gülüyor> ko beni, ben ölen. Ko beni. Ko beni, ko beni. Ben, <Gülüyor> ben fırtın oldu. Ko beni. Ben olma. Sonra Yazığım gelir sana da. Ko beni. alacak? Ko Abi. Aa, şöyle. Dur. <gülüyor> <gülüyor> du. du. çözeyim. Kim bağladı seni böyle? Amma da düğüm atmışlar ha. Kim <gülüyor> yaptı bunu? Özüm. Özüm. Ben yapmışım. Derdin mi de be kadın? Hem de böyle genç yaşında. Gönül ise bulunmaz mı derdinin devası sen sen hayret meslekli senin kaderin çizilmiştir o beni deli kız dur gel gel bakayım <gülüyor> şuraya gel şöyle ah şöyle o beni dur ki dur ki sana bakar <gülüyor> aman sen sen şu şehirle <gülüyor> hareket müdürüsün <gülüyor> evet ne olmuş Kim olsa yapardı. O yanındaki sefil neden yapmadı? Ha? Ha, ben de anlayamadım. Oysa iyi insandır bizim makasçı. Bak gidiyem. Bir, o beni tanıdı. İki, ben rüyağım. Allah kahretsin. Neyse ki çalvarın ayağında. Ben şöyle, sen, sen şimdi biraz dur. dur. Ben, ben istasyona gidip sana... Giyisi getireyim şefin hanımında Ay, Beni böyle koyamazsın gari Neden mi şu o? o sefil adam beni hülyem gördüğü için kaçtı Bildin mi ha? Ha, Evet Neden Ne bileyim ben O sefil kaçtı Çünkü ha. beni hülyem görseydi Kaderim ölene dek ona bağlı olurdu O bunu biliyordu Ama sen bilmiyordun Şimdi, şimdi... Ben böyle safsatalara o... inanmam Hem seni tanımıyorum daha çok canın yanacak hareket müdürü. Çok canın yanacak. Aa, sen şu gömleği giy. Hadi Ay. al şunu. Ay. Bak. Ay. Arkam dönük. Ay. Bak arkam dönük konuşuyorum seninle. Hadi, hadi. Ay. Sonra. Sonra istasyona gideceğiz. Ay. Ben söylerim. Ay. Köylüler sana yardımcı olur. Ay. Hangi köydensin sen? Yeni köyde. Ee, yürüyerek yarım saatiye ya çeker ya çekmez? ...adımı bilir misin? Nereden bileyim? Hatice! Hatice Cano'nun kızı! Hani şu benim gelişimden bir gün önce... ...oğluyla birlikte öldürülen hanım mı? He ya! Şimdi bana bak! Sufatıma iyi bak! Bakıyorum. He! Bakıyorsun da görmüyorsun şehir çocuğuyum. Ne görecektim ki? Gözlerimin ta içine... <gülüyor> ne görürsün hareket müdürü ha? Koyu bir karanlık Nici Ölüm gibi Hayır, bil ki Sen dahi O karanlığın içindesin Benim gönlüm güneşidir Hatice bacım Benim yetiştiğim yer Deniz kenarıydı Boldu bizim güneşimiz ee? O nedenle hiç heveslenme O karanlıkta benim yerim yok Öyle yazılmışsa yazı, gücün yetmez bey. Gözlerime de girdin, şehir çocuğu. Karı, kanın kanım, canın canındır. Karı, yazılan yazılmış, kazılan kazılmıştır. Sen artık benim erimsin. bilesin ki başım yoluna kurbandır. İyi ama benim memleketimde sözlüm var. <gülüyor> O etekleri gibi atlı kısa şehir kızları gelir mi sanırsan buralara? ha? Hadi istasyona dek yürüyeceğiz. Başka çaremiz yok. Bak, istersen buradan doğru köyüne yürü. Varırsın gün kararmadan. Sağut boyarlar mı beni? Kimler? Emin Beşir ve dahi oğlu. Yine mi kan rahası? Başka mümkünatı yok. Ben komandım töreleri müdür bey. beladan beri böyledim. <gülüyor> Neden gülersin ki? O dediğin yanlış. Kalü belada yazılan ehli sünnetedir. Kan davası da değil. Ayakkabılarımı vereyim mi? Gerekmez. Madem öyle yürüyelim bakalım istasyona <Gülüyor> kadar. kimdir tanımamazlık ben gelme şefim iyi bak Allah tabi ya acı canunun kızı Hatice bu be iyi de bu intihar etmek üzere kendini Fırat nehrine atmış hem de ölümü kesin olsun diye hani nehrin yarısında vazgeçerim diye ağaç kütüğüne bağlamış kendini Allah Allah kızım derdin ne senin be sen ki Malatya'da liseyi bitirmiş aklı başında bir kızsın nasıl yaparsın böyle bir şey be liseyi mi bitirmiş Hadi canım sende Biz Yol meslek okulu mezunu olarak Üniversite sınavlarına girme hakkı için Üç yıllık eğitimin üstüne 24 dersten sınava girme mecburiyetinde olalım Bu hanım da Bir a kızı olarak liseyi bitirsin Sonra da Bir sürü uğrafe e Bu sene seninkiler de bitecek işte be Neye yarar Arada üç yıl yitirdin Bir de bu yıl etti dört Bak şefim şimdi senden bir ricam var Yengem giydiriversin şu kızcağızı hayrına Şey Söyleyeyim söylemesine de Bilmem ki ona uygun etmesi Gerek yok Bana yatacak yer gösterin yeter Hop oh, oh, oh. bana bakma Ben bekar bir adamım Evime alamam seni Sonra beni defe koyar bu köy Onu yapanın Azrail'i olurum Şef Valla bu iş o kadar kolay değil Emre Bey Ben de evime alamam be. Bir gecelik be ne varmış bunda? Bu sabah Emlisi'nin uğlunu vurmuş tabanca öyle be. Emli oğlu ülmemiş ama Beşir ağa, yedi küye haber salmış. Bu kızın ülüsünü ya da dirisini istermiş be ya. Jandarmaya haber verilmiş mi? <gülüyor> ne gülüyorsun Fikret? Hiç. Valla bana bir müracaat ülmadı. Valla şefim yolu yok. Bu kızı misafir edeceksin bu gece. Ben yengene ne derim be ya? Anlatırsın işte durumu. Hal böyleyken böyle dersin. Gece? Sizde kalmasının bir mahsuru var mı? Anladım peki tamam. Erzak odasında yatıralım bu gece. Orada bir yatak var. Ya bir müfettiş gelirse teftişe be ya. Ne yaparız Suran? Sen de biliyorsun hatta müfettiş yok bu gece. Malatya'dan çıkan olursa da o zaman düşünürüz. Ama bak benim haberim yok ona göre. Tamam yok. Ee, bari alayım da gideyim bu gariban. Sen artık Erzak odasına bir kontrol ediver tamam mı? Ha? Tamam şefim tamam. Refaet Hey! Gel buraya gel. Yani sana da bir türlü efendim demesini öğretemedik gitti. Buyur belki bir emrin mi var? Şu erzak odasına bir bakıver. Yatak temizdi değil mi? He, istasyon şefinin halimidi o geçen yıkayıp verdi di çaşafları. İyi. Lambasına bak. Gazı yoksa doldur. Uy, müfettiş mi geliyor belki. Soru sormayı bırak da sen dediğimi yap. Baş üstüne belki. Gelen misin fırtınalar dalgaların dövdüğü kayalara? Yetsin artık delişmenliği, dursun ve haber salın güne. Doğmasın en güzel anında uykumuzun. Bir şiirimi ezberlediğini bilmiyordum. Yeni şiirler yazdın mı benim için gittiğin o istasyonlarda? Hem de ne kadar? Dinle. Şarkıyınca her sabah gün dile gelir bozkırlar. Bakışları sevdiceğimin çocuk çocuksuluğunda... ...suya yener ceylanlar. Ürkek, kaçısı her an. Yüreğim gibi küçücük. Alır onu götürür... ...sarp kayalardan aşırır... ...anlatır kuşlara, börtü böceklere... ...sana olan sevdamdan... ...sarhoş olmuş bir halde. Çok güzel Emre'cim. Onu bilmem yeriz, Bildiğim... Evet. Seni şimdiye kadar... ...hiç öpmediyim. Ben de seni. O zaman? Ah, bu anlar hiç bitmese... ...ve sen hiç gitmesen o şark hizmeti denen yerlere. Seni de götürürüm. Ne olur gel benimle. Bilmem ki. Sen demiştin en yakın köyün... ...en az on beş dakika mesafede olduğunu. Yukarıda tanrıdan aşağıda senden başka kimsenin olmadığını. Yine de kıraç topraklarda şavkır sabahlar. Bir başka Tan yerleri... ...şu İzmir'de yaşamadığımız kadar güzeldir her sabah. Ya geceleri sevgilim? Yıldızlar bir nar ağacı kadar yakındır sana. Küçük ayı, büyük ayı, seher yıldızı... ...daha tanıyıp bildiğin ne kadar yıldız varsa yanı başındadır. Sen gelsin İzmir'e. Bitse bu özlem. Gelemem. Mecburi hizmetimin bitmesine daha var. Bırak demir yollarını buraya gel. Tütün mağazasında çalış. Az kazan razıyım. Çöpçülüğe razıyım. Çöpçülüğe razıyım. <gülüyor> Allah kahretsin. İçim geçmiş. Az daha ekspresi yol vermeyi kaçırıyordum. Hey. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Sana bakıyordu gözlerim. Odandan çıkmamalıydın. Uyku gözlerime av olmuştur. Ama en az yarım saat sonra ekspres burada olacak. O zaman... Hım, o zaman ben de odama giderim canım. Hı. Kimi gördün ki rüyanda? Rüya gördüğümü nereden biliyorsun? Hem bu seni ilgilendirmez. Hmm. Yeniz. Sen bir büyücüsün. Yok canım. Ne büyücüsü? <gülüyor> Sen sayıkladın. O kadar. <gülüyor> ne zamandır buradasın? Oho. Bak bacım. Bacım deme bana. Dersem ne olurmuş? Hmm bilirim nikah düşmesin diye yaparsın bunu ama Allah bildiğini hükmeder sen ne dersen de kaderime yazıldın gayrı bir dakika evet ekspres Hasan Çelebi'den çıktı sen şimdi yavaş yavaş tamam tamam, tamam. bildim bildim gideyim odama e sonra ekspres buradan gider yolcular dağılır sen de köyüne ve de ölüme Refahettin! Hey! Dilini eşek arası soksun senin. 1012 vaktinde! Tamam müdürüm! Bak Emre Bey. Müsaade edersen sana bir iki süzüm olacak. Bu köylüye bu kadar yakın olma. Sonra başını ağrıyacak. Neden ağrısın ki? Ben meslekteki un iki yılımın, sun sekiz yılını buralarda geçirdim. Baskil, Maden, Yulçatı, şehir ve Fırat. Sen beni hiç onlarla samimiyetli gördün mü be ya? Sahi neden? İşte onu anlatmaya çalışırım be ya. Sen gidiyorsun her akşam, rampada küvün yaşlılarıyla oturup konuşuyorsun be. Ne anlarsın bundan be? Onları dinliyorum. Şakaları çok hoşuma gidiyor. <Gülüyor> Sen okumuş bir adamsın be. ...neye anlarsın onların şakalarından? Oo Fikret... ...senin dilinin altında bir bakla var. Bak şimdi... ...dinle beni be. Geçtiğimiz ay Ağustos'ta ...Fırat'ta buğulmuş bir erkek cesedi çıkmıştır. Hatırladın mı be? Hatırlamaz mıyım? Jandarma biz gelinceye kadar cenazeyi koruyun demişti. Kimindi o ceset ha? Bilmem. Jandarma o kadar soruşturdu. Şu köyün içinden tanıyan bir kişi çıkmadı. Sonunda tohma suyunun Dilek tarafından getirdiği sonucuna varılıp soruşturma bitirildi. O ceset küfte köyünden birine aitti be ya. Köfte köyü şu karşıda nasıl tanıyamamış köylü? Tanırlar be ya. ben de bilirim hatta kaç kere buradan trene bindi be ya. O zaman neden söylemedin jandarmaya? Bekledim be ya. Köylü ne diyecek diye bekledim. Baktım ki kimse bir şey demiyor ben de sustum be ya. Neden sustun? Düşündüm ki küllünün bir bildiği vardır be. Eğer ki konuşursan baş ağzımla bela açarım be. Bak bu olmadı şef. İşte onun için derim. Bu küllülerle böyle samimiyet kurma diye be. Ben üç yıldır bu istasyondayım. Lakin küllüyle aramızda böyle bir şey var ki. Nasıl söyleyeyim. Ah duvar. Aynen duvar. Bakarım düşünürüm. Üteki yakasını güremem be. Evet bazen onları anlamakta küçük çekiyorum ama zamanla alışırım. Üç gün sonra buraya Arap sefirin kayısı bahçesi için bir bir kişi gelecekmiş be. Jandarma da olacakmış ama sen o gün ortalıkta yürüme. Nedenmiş o? Arap Seferi'ye akıl veren sen misin be? Canım adam dedesinden beri yaklaşık elli yıldır bakarmış o bahçeye gözü gibi. Kırk dönüm yer. Yörenin en iyi kayısısı da onda. Hasan Bey kayısıları. Hmm, lokum gibi. Bir gün beni kayısı istimlerken davet etmişti. Bir süre sonra sordum kimin bu bahçe diye, o da Allah'ındır dedi. Orasını anladım da gerçek sahibini sordum aa dedim. Ardından da buraya ilk kayısı fidanlarını dedesinin kendi elleriyle diktiğini filan anlatınca, ben de devlete ait bir toprak 45 yıl bir kişi tarafından işletilir ve ürün verir bir hale getirilirse devlet o araziyi işleyene tapular dedim. İyi de ha, alt etmişsin be ya. Ne var bunda? Arap Sefer'de bunun üzerine Malatya'da mahkemeye başvurmuş be. Ee, i̇yi. Neresi iyi be? Ya? Bu toprakların tüllüsü Beşir Aile kardeşine aittir bu. Tapulu mu? Deli ulma Emre Bey be ya. Tapu süran kim? Fırat'ın burasından şurasına şurasından burasına benim de ya? iş biter be. Şefim bu öyle demek de olsa ben yarın şuradan şuraya kadar benim diyeyim olsun bitsin. Beni kızdırmak için öyle konuşma be ya. Bak şimdi bütün köyde ses çıkmıyor iki gündür. Doğru. Herkes bilir kişiyi bekliyor. Herkes ne? Arap Sefer bu davayı kazanır ki zurdur kazanması. Bütün köylü dava açmak için sıraya girecek. Haklı hakkını alır böylece. Sen üyle san. Daha çok gençsin be ya. Yazıklar olur sana. Ne biçim iş bu Fikret? Vallahi Bulgarya'da bile böyle bir şey yok be ya. ...küylülerin bu tupraklarda, sularda bir kuruşluk hakkı yoktur be. Desene ondan bu yoksulluk, bu çaresizlik. Her şey ağalara ait. <gülüyor> Şöyle be ya. Bak, seni evlendirelim biz be ya. Hı? Benim sözlüğüm var biliyorsun. <gülüyor> ben sana müsaaden olursa bir şey diyeyim mi? De. Ondan sana ayır gelmez. Neden gelmezmiş? Zordur şehir kızlarının bu dağbaşı istasyonlarında yaşaması. Gelse bile bir ay bilemedin iki ay. Benim sözüm gelir. İnşallah be ya inşallah. Aa ne oldu beşranın yeğeni Atice? Neden sordun? Tüm yüreğe haber salmış. Hareket müdürü kaderime yazılmıştır kendimi una bağlamışım diye. <gülüyor> Çattık vallahi. Emde nasıl be? Ben boşuna mı derim bunların içine fazla girme diye be? Bak. Sen onun canını kurtardın o ne yapar be ya. Şimdi Beşir Ali'de karşına alırsa o zaman yandın. Alaketan elbaba. Benim Beşir Ali'le bir alıp veremediğim yok. Orası öyle de bundan sonra olacak gibi be ya. Neyse ben sana iyi haber vereyim be ya. Geçen gün kısıp hareket müfettişi geldi ya. Evet. Seni Malatya'da gar alacakmış be ya. Yapma ya. Ne o pek memnun kalmamışsın be ya. Ben orada yapamam. Lojman vermezler bana bekarım diye. Maaşım az. Bir kısmını da her ay annemlere gönderiyorum. Herkes Malatya'ya tayin ister. Sen hayır dersin beya. Yok. Belki de... Ah, sana iki yıl ara istasyonlarda çalışmak yeter be Bak orada lise fark imtihanları da var. Verirsin. Sonra? Ver elini İstanbul. Ankara'ya da ne bileyim İzmir'de olur. <gülüyor> Bırak şef ya. Sanki genel müdürlük şu Emre liseyi bitirsin de... ...artık hangi üniversiteyi kazanırsa... ...oraya tayin edelim diye bekliyorlar. <gülüyor> Sen güzü kara adamsın. Hepsi olur. Zamanla. Bak Fikret demişti dersin bir gün beya. Ee, ne diye? Sevgili Emre. Sana bu satırları yazarken ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Uzun zamandır annemle konuşuyorduk. Annem bana evliliğimizin mutluluk getirmeyeceğini... ...o uzak yerlerde çürüyüp gideceğimizi söyleyip duruyordu. Babam da aynı düşüncedeydi. Ne yaptıysam onları aşamadım. Ve sözü bozduk. Annem annene söz yüzüğüyle diğer takıları iade etti. İçim kan ağlıyor Emre. Bunu bilmeni isterim. Sen benim ilk aşkımdın ve son aşkım olacaksın. Allah! Uh, Emre bey be ya, ne oldu sana be? Benim İzmir'e gitmem gerek, hemen şimdi. <gülüyor> Mektupta kötü bir haber mi var be ya? Söyle be. Benim hemen İzmir'e gitmem gerek. Tamam be ya, gidersin be ya. Ne ki akşam pustasın daha on bir saat var be Bilirsin ya. Bilirsin buradan Malatya'ya at arabası bile yok be ya. Hem anlatsana be. Ne oldu sana? Anana, babana, kardeşlerine bir şey mi oldu be ya? Ben mahvoldum şef. Yürüyerek de olsa gideceğim. Ee, Yazı kim gelir sana müdür bey? Sen mi kaldın bana acıyacak? Defol, çık dışarı. Dur be ya amir Bey. Refah Sana kötü bir şey dememiştir be ya. Ay Allah. Ne yapacağız biz şimdi be ya? Şefim ne olur nöbeti sen devral. Tamam devralmışım be ya. Yalnız sebebini söylemeyecek misin be ya? Ben mahvoldum. Yaşayamam ben artık. Emre bana derdini suyla be. Senin dediğin oldu şef. Ne demiştin be ya? Fikret beya beya deyip durma başımda. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Beya alamam be ya. Fikret Allah aşkına şaka kaldıracak halde değilim. Hemen bir telgraf çek. Kısım Hareket Müfettişi'ne bana yıllık iznimi versin. Vermezse bu Fırat istasyonunu terk eder giderim. Elbet hemen çekerim. Yalnız biliyorsun <gülüyor> vekil memur yoksa şey... Çeker giderim dedim. Bu dünyada aç mezarı yok ya hele hele İzmir'de neler neler yapmam ki. İnanırım yaparsın ama gene de demir yolculuk gibi olmaz. Olmaz olsun. Benim babam manevracıydı. 26 yaşında bir tren kazasında öldü. Bense, bense sevdiğimden oldun. Refahattin dinamit var mıdır? Be? Kalmış mıdır bir kirli kumcuk? Bizde yok ama Recep Çavuş'a söylerim o bulur bize. Abi söyleyersin Recep Çavuş'a. Yarın yula çıkmadan atalım bir iki lokum dinamit. Emre Bey'cimizle balık yedirelim be. Oo şefim dinamit yok. Neden be? Balıkları yumurtalarına kadar yok ediyor dinamit. Bu gidişle Fırat'ı kuruturuz valla. <gülüyor> Fırat ha? Kurutmak ha? Bu Fırat senin benim gibi binlerce kişiyi gümerde balıksız kalmaz be ya. Dinamit yok. E o zaman Recep Çavuş'a a at diye. Ha, bakın bu olur. Gerçekten canım balık istiyor. İzmir'e gitmekten de şimdilik vazgeçtim. E, istenmediğin yerde görünme demişler. Tamam. Haydi bakalım Rafattin. Sen makasları temizlemeye Recep Çavuş'u da balığa gönder. Hazır yalnız kalmışken sana bir şey soracağım müdürüm. Ben senin burada namaz kıldığını bile göremedim. Şimdi kalkıp her cuma köye gidersin be ya. Ne var bunda? Sen her gün beş vakit namaz kılmıyor musun? Kılıyorum. Allah'a Ama burada... Eee? Namaz bahanesiyle... ...o atlayacak kızın peşinden kuşmayasın be. Bırak Allah aşkına Fikret. Onu gören kim? Cuma'yı köye vardığımda... ...köy meydanında köpekler ve çocuklardan başka kimseyi gördüğüm yok. Oo <gülüyor> sen öyle san o köy evlerinin na şu el kadar pencereleri aldatmasın seni. O er duvar her şeyi gören iri bir gözdür be. Ben bir şey görmedim yine de. Hatice'ye gelince bilmem ki. Oh bak. Bak şimdi bilmem ki deme. Şimdi moralin buzuk ama aa, yanılıp yanlış bir karar vermeyiz. Günlerdir doğru dürüst bir şeyler yediğini görmedim. Çay, ekmek, zeyt. Çay, ekmek, peynir. Canım istemiyor. Sen güzel şiirler yazar mısın be ya? Yok be Fikret. Şiir yazmak kim ben kim? Geçen gün gazeteye bir şiir gönderdiydin ya. Evet. Ne oldu? Bir cevap geldi mi be ya? Ben cevap gelsin diye yazmadım. Ee? Öyle işte. İçimden geldiğince. Sen geldin de sayende dünyadan haberdar olduk be ya. ...ulmasaydın o gazeteye abone... ...biz ne okurduk buralarda be ya. <gülüyor> Emre Bey... ...sakin görünüyorsun ama... ...alkü eylanlar gibi yerinde duramıyorsun be. Evlenmelisin artık be. Bak yaşın yirmi dört oluyor neredeyse be. Ama yengen dediydi ...huzur arıyor bu kızancık diye haklıymış. Uy, <gülüyor> oy, oy Beşir o ile Arap Sefer kalmıştı. Durmadan birbirler sıkıyorlar. Codalma girdi oraya. Dur dur dur be adam. Sakin ol. Bunlar önünden sonunda basacaklar bizim istasyonu. Bahar mı burası? Nasıl basıyormuş? Beşir Oğay'a bas bas bahari o Fitne yuvası istasyonu yıkacağım. O hareket müdürünün leşini Fırat'ın çamuruna teslim edeceğim dey. Geç geç şöyle bakayım. Oy, kurban olayım dışarı çıkma müdür beğim. Vallah seni vururlar. E jandarma var diyordun. Bunlar iki gözünü kan bürümüş jandarma kar eder mi sanırsın? Sen karışmayacaktın beğim ya. Sen kendi işine bak. Başım üstüne bakayım. Neye karar verdi bilir kişi. İş Malatya'daki mahkemeye kaldı. Hayırlısı. La pek hayır değil ya, bok hali. Kim o kim o gecenin bu yarısından Kim o dedim Hatice Niye öyle put gibi duruyorsun Bir şey mi oldu Bir şey mi yaptılar sana Ben gayrı Her iki dünyada da Senin İyi ama böyle Yani değil mi bunun yolu var yordamı var. Ne yolu kalmıştır ne yordamı. Anlaşıldı anlaşıldı. Çok sıkılmışsın. Ama burada gecenin bir yarısında evime gelemezsin. Gelsen de iznim olmadan içeri giremezsin. Şuraca oturul. Senin kölen olurum. Bak sen şehir görmüş. Lise öğrenimi yapmış. Aydınlık bir kızsın. Benim sizin törelerinizi bilmediğimi bilmen gerek. Ben de sizin törelerinizi bilmem. Ama gecenin bir vaktinde dara düşmüş birine kapınızı açmaz mısınız? Yer gösterip buyur etmez misiniz? Ya ederiz ederiz de onun şartları başka. Ne şartı ola ki? Sen de törende neyse öyle bil. Bizim töremizde iki gönül bir olunca olur o senin dediğin. Bizim gönlümüz bir değil değil mi? Bilmiyorum Hatice. <Gülüyor> Sözlünden ayrılmışsan. Nasıl da duyarsınız çabucak. Evet öyle oldu. Daha? Dahası yok. E, cumalarda pencere diplerinde toplaşırdık canlarımla. Köyün ne kadar genç kızı varsa seni gözlerdik birlikte. Ay Allah. <gülüyor> ben ne yapacağım şimdi? Saat gecenin üçü. Rızağın var mıdır? Tanrı misafir edeceğim ama değilsin. Önceden kararlaştırmış öyle gelmişsin. Gecenin bu saatinde seni kapının önüne de koyamam. Bir can aldım Fırat'ın koynundan. Arap Sefer'in hakkını ettin. Bolcan'ın küçük oğlu Hikmet'i Isparta Kemik Hastanesi'nde tedavi ettirdin. Onu ben yapmadım. Kim yaptı ki? Ben sadece o hastaneye bir mektup yazdım. Orada bir doktor ilgilendi. Onları iyileştirdi ben değil. Sebep olan kim? Hı? Neden konuşmazsın. Sonra da borca dokuz kızını sundu sana. De dedi. İster biri ister hepsi. Bu bizim buralarda ne büyük bir mevki ne büyük bir şereftir bilir misin? Sizin buralarda bir şeref olabilir ama bizim oralarda bir kızın rızası olmadan... ...hiçbir anne ya da baba kızını bir adama veremez. Ben de şehirde okudum. Ben de bilirim birini seven... ...Rıza ile yaklaşan... ...ama uluları izin vermediği için evlenemeyen... ...gözyaşları aham... ...Fırat gibi akım gençleri... ...sanmam ki senin İzmir'inde de farklı ola. Ne yapacağız peki? Korkar mısın? Neden korkayım ki? Emin Beşir'den... ...köylülerden... ...doğrusunu istersen korkuyorum. Ben varsam yanında... ...canın canındır. Ne gerek... Can senin Hatice kız. Beden senin. İstesem de benim olamaz. Ah, sen buyur yeter ki. Köyünüzün başında yeterince dert var Zati. Bir de ben dert açmayayım. Zor mudur beni kabullenmek. Yoksa ben kara çalılar ardındaki kara cadılar gibi çirkin miyim? Yok o değil. Ya? İlk yağmurda görmüştüm seni. Fırat'tan odun taşırken. Ha. Ah. Topal'ın yaşlı zelosu içindi. Of. Ben yarın ne diyeceğim köylüye? Sen bu Fırat mezrağını alırsın Kale. Bilmezsin ki yedi köy bilir benim sana sevdamı. Bu tek taraflı olmaz ki. Ben beklerim. Mahşere dek. Peki anlaşıldı. Kal bakalım. Ben çıkayım rahat rahat soyunursun. A Gerekmez. Ben... Beni... İlk üyen gören senin yanında soyunlan sana helaldir. Yine de ben çıkayım. Utanırım. <gülüyor> dur hele. İçim harlanır baktıkça sana. Böyle seni bir öpem. Ah, nevruz çiçekleri gibi kokar senin. Dur dur dur dur Hatice yapma. <gülüyor> dur. Dur bakayım. Bu kanlı gömlek ne? Alaca dağ gibi burçlu. Yiğit kardeşimin göğneğidir bu. Kanı yerden kalkana dek kalacak sırtında. Bana kalırsa çıkar onu sırtından. <gülüyor> Utanmaz mısın? Ondan değil. İntikam duygularını her zaman canlı tutar. Tutsun. Bir yanımdır o benim. Sevdamdır. Tutkumdur öç. Ondan haber salmışsın her bir yana. Her kim ki atamın ve kardeşimin öcünü alır... ...o benim erkeğimdir. Ben onun kölesiyimdir. Atamın adına ne varsa onundur diye. O senden önceydi. Ya biri gelse? Ben Emin Beşir Ağa'yı vurdum dese ne yaparsın? Olmaz. O niyeti olan bir kişi varsa önce gelecek. Kan için izin isteyecek. Emin benim babamın öz kardeşidir. Onun kanı ancak aynı kandan olan bana helaldir. Elin ruhlu benim yanında Emime silah çekse... ...onu önce ben helak ederim. Hem sonra bak diyelim evlendik. Ben öyle kan davası filan bilmem. Bu ülkenin kanunu var. Nizamı var. Öyle şeyleri kesinlikle onaylayamam. Bizim bir atamız vardı. O da öyle derdi. Köşker Ulu'ydu adı. Kanı kanla canı canla yıkamam. Sonra kan kendi hanenizden akar. Can kendi hanenizden uçar derdi. Aaa şöyle. Amcam Beşir'in ateş ettiğini gördün mü? ...sabah ağacasıydı, göremedim. Elazığ'dan dönmüş, ekspres'ten inmiştik. O karşıladı bizi. Agası olan babamı iki omzundan öptü. Babam ondan altı yaş büyüktür. Sonra atları getirip bıraktı. Kendi çekildi Fırat Köprüsü'nden bu yana. Ben tam atımın üzengisine ayağımı atmıştım ki... Ateş başladı dört bir yandan. Önce önce kardeşim düştü. Babam ona doğru koşanda dörüne yedi ilk kursunu. Devrilmedi. Bir yandan ateş ediyor, diğer yandan cam parçamıza kardeşime doğru koşuyordu. Ben dahi ateş etmeye koyuldum. Ata mı? ...babamı yedi köyün ulusu Hacı Can koruyordum. <gülüyor> yüce yaradan izin vermedi onun düşmesini engellemeyi nasıl korun bu kanı yerde <gülüyor> ölenle ölünmez denir bizim oralarda kodular beni bir başıma bu can fazla bu bedene <gülüyor> bir de ...gönül ateşi düşmüş ki içime. Fırat'ın yanına... ...Dicle'yi de katsan nafile. Ee, hadi yat şimdi... ...dinlen ben çıkacağım. Aha, aha ben şuraca... ...ayağının ucuna yatarım Emre. Yeter ki yalnız koma beni. Korkar oldum gayrı bir başıma. Şimdi bak... ...kapıyı dışarıdan kilitleyeceğim. Arada sırada da yoklarım. Tamam mı? Korkacak bir şey yok. Ya sabah olan da? Onu sabah düşünürüz. <Gülüyor> Fikretciğim, ben böyle bir şey beklemiyordum. Usta, furgunları sana mektup taşıya taşıya bir hal oldu be. İşte bak, gene bir tumar mektup. Yazdım bir şiir, kurtuluğa ayağa kaldırdım be ya. Biliyorsun, böyle bir şey düşünmedim. Sadece yazdığım aciz birkaç dizeydi o kadar. Eee, ne derler o mektuplarda? Selam, hürmet, takdir, işte öyle şeyler. Nerelerden gelir daha çok be ya? Her yerden. Oh, oh. Sen bu gidişle Malakya'ya değil, Ankara'ya bile tayin edilirsin be. Bak işte ona Allah derim. Dersin dersin de kaç zamandır evinde tuttun Atice'yi ne yapacaksın be? Ben tutmuyorum desem. Bilmem ki. İsteseydin gereken neyse yapardım galiba ama. <gülüyor> Ateşle varut bir arada durur mu be? Yo yo yo Hikret. Evet. Bildiğin gibi değil. Ben ona bir divan ayırdım. Gece gündüz orada yatar. Sabahları çayı mı demler, erkenden kalkıp kahvaltı mı hazırlar filan. <gülüyor> Daha ne kaldı geriye be? Of, of. Öyle de masum bir duruşu var ki. Seni seviyor işte. Orasını bilmiyorum. Hiç mı be? O çok şey söylüyor ama neyse. Köylü de bir başka davranır oldu. Her sabah yumurtalar, tereyağları, tavuklar, keklik, bıldırcın etleri... ...ne olduğunu anlayamıyorum bazen. Bana kalırsa siz yakışıyorsunuz be ya. Olaya hiç o gözle bakmamıştım. Neler anlatır dağıtın? İlle de Beşir Ağa. Şu adamı bir kere olsun görmedim ama... ...giderek kızmaya başladım ona. Hatice'ye gelince... ...eğer amcası öldürülür Yeniköy'ü terk ederse... ...önce Kayısı Bahçesi'nin davasını düşürüp... ...orasını Arap Sefer'e tapulayacakmış. O davanın ardında çok kan görürmüş çünkü. Öyle bir durumda Arap Sefer'in kayısılığı onun sayılır mı? İşte vazgeçermiş hakkından. İstasyon mezrasındaki tüm evleri oturanlara tapulayacakmış. Ne ki canını alsalar Fırat kenarındaki bükü kimseye vermezmiş. Baba yadigarı der. Aklıdır be. Bu büke taş eksen taş biter de gene de oraya adam eden acı can odur ha. Hatice kız haklı. Ben de olsam canımı verir o bükü vermem. <gülüyor> Bakarım sen de köylüler gibi konuşmaya başladın be. <gülüyor> Bak Emre Bey, yengen ikinizi birbirinize çok yakıştırır. Emre Bey'in gönlü varsa gidip isteyelim de. Kimden isteyeceksiniz ki? Ne annesi kalmış hayatta, ne babası ne kardeşi. Ne şuna'dan isteriz be ya. Tabii olmaz be, olmaz. Gerçi bütün köy sizin için iyidir. Bu Hatice göründüğü gibi değil. Çok akıllı. Korkarım beni bir emrivaki ile karşı karşıya bırakacak. Vallahi. Bana kalırsa bıraksın. Bir şey soracağım Hatice. Sana miras düşmez derler. Niye ki? Beni hükümet nikahıyla alırsan zaten ötekilere düşmez ki. Şimdi anlıyorum buralarda neden kadına miras düşmediğini. Yedi dünyada bilir ki tüm o topraklar babama aittir. Orası öyle de yasal olarak diyorum. Sen hangi yasadan bahsediyorsun? Burada töreler böyle emreder. Kanunlar öyle demez. Sen ne demeye getirirsin? Diyelim ki seni resmi nikahıma aldım. Bak günlerdir evimdesin. Sana elim değmedi. Bu beden senindir. Dedim kaç kere beni ilk üryan gören er kişisin. Bilesin ki en son görende sen olacaksın. Benim için gayrı başka mümkün yok. Üryan, üryan, üryan. Celallenme yiğidim. Bak üryan gördüysem gördüm. Törelerin öyle diyorsa öyledir. İyi ama... Sen beni içinden... Ta içinden... Sevdin mi? Söyle. Susma. Elimden gelse... ...gönlümün kafalarını açabilsem de görsem. Korkarsın sevdamın gücünden. Şimdi sus Hatice. Her şey bu güzellikte kalsın. Başımın üstüne. Başına kurban. Ahı. <gülüyor> Sen de bizim gibi konuşmaya başladın. <gülüyor> Hatice'nin başı sana kurban Emre'm. Oy, oy, aklımı şaşırttın benim. Ay, ay, sana, sana buzdurucun yumurtasından bir yemek yapmışım. Ellerine sağlık. Hayırdır Fikretciğim? Gecenin bu saatinde beni çağırtmışsın. ...benim oğlan gene avale geçirdi be. Hay Allah. Ekspresle Malatya'ya gideceğim. Hastaneye bir göstereyim be. Adana'ya gitmiştiniz hani. İlaçlar mı bitti yoksa fayda etmiyor mu? Vallahi Emre Bey be ya. Her şey Allah'tan be. Neyse odama geçelim de gerekeni yaparız. Kim bu adamlar? Ne sandınız burayı? Çıkın bakayım dışarı. Altısı birden dolmuş yazhaneye. Hele sen kimsin? Müdür masasında oturan? O Beşir Ağa. Kimse kim? Beşir Ağa ise Beşir Ağa. Şşş Beşir Ağa. sen yani anlıyor musun Beşir Ağa. Ne o gözünün akıyla dik dik bakıyorsun bana? Geç şöyle otur. Yaşına hürmet ederim. Fazlasını bekleme. Bekleyen namert oğla. Bana bakın ağlar. Geçin siz de bekleme salonuna. Hadi bakayım sallanmayın. Geçin lan. Trene daha üç saat var. Niye erken geldiniz Beşir Bey? Emaneti almaya gelmişim. Zorla mı? Ama zorla ama rızayla. Ama diri ama ölü. Hatice evime kendi rızasıyla gelmiştir. Ancak rızasıyla gidebilir. Biliyorsun yirmi yaşındadır. Ve kanunen kendi kararlarını kendi verebilir. <gülüyor> Kendini zalı olur üstem gibi bellersin ha. E ee, namın her yana açmıştı bilirim. Gel gör ki bizi de yabana atma, öyle hor görme müdür bey. Ben kimseyi hor görmem. Babam rahmetliyi dinleseydim ben de liseyi okur hacı canım gibi hatta üniversitelere bile giderdim. Ee, niye gitmediniz Beşir bey? Eee ne yapalım kısmet orta okula kadarmış. Yani diyesim. ...biz de okumayı bilir, okuduğumuzu anlarız müdür bey. Yine de kanlı törelerden vazgeçmezsiniz. Ha, demek istediğini de anlarım müdür bey. Ama bu bugünün değil, belki bin yılın hükmüdür. Değiştirin. Gücü olan değiştire. Bak, emaneti istiyorsun Beşir Bey. Hem de diyorsun ki, ölü ya da diri. Evet, öyle derim. Peki bu kız iki haftadır köyünde, evindeydi. Neden dokunmadın da şimdi karşıma geldin? ...agamın evi Alamut kalası gibidir, kolay aşılmaz. Bir iki defa Fırat kıyısına indiğini görenler olmuş. O zaman da ben tez davranıp yakalayamadım. Onun için mi altı adamınızla geldiniz buraya? Neden susuyorsunuz? Yani şimdi, diyelim ben alıkoydum... ...kolayca verir miyim Hatice kızı size? Heh, yiğit oğlana da o yaraşır bey ama... Anlıyorum, İstersem şu anda... ...ekspres baskilden çıkmadan telefon eder, jandarmayı getiririm. Eee... Ben de o vakit bugün bir şey yapmıyorum. Rabbimin günü boldur. O zaman ne ifade verirsin jandarmaya ha? Ya cubabın yoktur değil mi? Ha iyi silah kullanırmışsan. Namın bütün köylünün dilinde. Artık kullanmıyorum. Ava da yemin ettim çıkmıyorum. Ne var bunda bek? Av izniyle helaldir. Gayrı bana haramdır. Duydum ki kekli avında kaçan bir tavşanın peşine düşmüşsen. ...yardan aşağı bir salmışsan ki... ...kendini sanırsın şimal rüzgarı. Tavşama erişmeyi... ...sininde yakalamışsın ama... ...vurmamışsın. Sıksam ha? saçmalarla darmadağın olacak. Hem de nahak yere. Sıkmadım. <gülüyor> Zeko ve dahi diğer köylüler... ...öyle bir anlatıyor ki senin avda yaptıklarını. <gülüyor> Vallahi gülmekten... ...gözlerim ahi. <gülüyor> Tabancam var mı he? Var. Altı otuz beşlik olduğunu da biliyorsundur herhalde. Hiç adama sıktın. Allah göstermesin. Mecbur kalanda sıkar mısın peki? Allah göstermesin. Hey! Refahettin! Hadi bize bir çay getir bakalım. Baş yüzüne be Beğendim seni. Bak buradan tayinini iste yoksa sana yazığım gelir. Senin demenle olmaz bu iş. Senin atan kimlerdir? Kimlerdensin? Aslen Aydınlıyım. Babam demir yolcuydu. Bir tren kazasında genç yaşta öldü. Dedemse Molla Mustafa Efendi derler. Kurtuluş Savaşı'nda önce çete olarak savaşmış... ...sonra da Mustafa Kemal'in düzenli ordusuna katılmış. Öyle mi? Bizim de atalarımız, ulularımız savaşmıştır oralarda bilirse. Evet biliyorum. Erzurum'dan, Elazığ'dan, Diyarbakır'dan, Antep'ten... ...yurdumuzun her yanından katılan oldu o Kurtuluş Savaşı'na. Ama daha yapılacak çok iş var. Ne kimin? Böyle üç dört kadınla evlenmeler... ...kan davaları... ...daha ne bileyim... Beni yegenimi sevmez mi bilirsen? Daha başka nasıl bileyim ki bey? Baksana ya diri ya ölü diyorsun. Koş adamsın ama... ...biraz yabandansın. Benim yegenime acıdan gayrı bir şey veremezsen. Nereden biliyorsun? Öyledir. Şehire İzmir'e varanda... ...belki de utanırsın ondan. Neden utanayım? O okumuş şehir hayatını bilen bir kız... ...hem sen onunla kanlı değil misin? Onu korumak istemen niye? O benim kanlım değildir. O bana kan gütmektedir. Gayri ya ben ve oğlum... ...ya Hatice. Bir çıkarı olmalı bunun. Bir bilsem. Geçen amca oğluna silah sıkmıştır. Cenab-ı Rabbil Alem'im korumuştur... ...iyi mi? Göründü ki Hatice kararlıdır. Bir gün mutlaka eğer biz onu vurmazsek... ...o bizi yok edecektir. Sen de onun babasını ve kardeşini vurmuşsun. Pevatür. Ben vurmadım ama... ...vuranlara da bir şey yapamadım. Her tahimde hatalı ben oldum. Bu günah benim boynuma borç yazılmıştır. Hatice de galiba senin gibi düşünür. Değil mi? Nasıl? Tam bilmiyorum ama... ...zaman zaman anlattıklarından onu anlıyorum. <Gülüyor> yok, yok, yok, yok. O delidir. O akan suyudur Fırat'ın. Ne zaman nereye döneceği bilinmez. Gene çözümü bendedir de... ...er yediremem. Hele demin çay söylemiştin. Unutmuş olsa senin adam ha? ha. Refahattin! Çaylar nerede kaldı? Gelir, gelir. Ağam vallahi bir demlemişim ki... ...tovşan kari gibi. Ah, ah. Eline sağlık yeğenim. Afiyet olsun. Sen şu Allah'ın bile unuttuğu Fırat'ı eşkale çıkar mısın? Gelen giden Fırat istasyonunu sorar. Bilir misin gayrı buralarda durulmaz. Şehirli bir dikti mi gözün bir daha hayır gelmez buralardan. Bir başka açılır gözleri insanımızın. O vakit bizde ne kalır ne düzen. Öyle deme Beşir Bey. Dünyaya açılmak gerek. Hem Fırat çok güzel bir yer. <gülüyor> öyledir öyledir. Çahmaran da güzeldir. Hele bir sohul gir koynuna da görem. Yani müdür bey şunun şurasında laflıyoruz. Sahi gazetaya ne yazın ki böyle namumu her yere ulaştı ha? Sadece bir şiir. Gözünün yağını yiyem. Kolaydaysa hele bir okuyu ver ha? He? E, hepsini değil ama bir kısmını. He valla razıyım. Ne kanlı yaşım var gözümde ne paradan ne puldan bir düşünce. Varlığını uzanmış ellerimle huzuruna geldim. İçimde bir su kadar berrak sesine, ruhumla ermeye geldim. Ne kafirim, ne putperestim. İnsan varlığımla, geldim efendim, ben de geldim. Göremedim efendim. Sevgine kurbanın oldum. Diline kurbanın oldum. <gülüyor> Diline kurban, beçok. Yüzüne kurbanın oldum. Ne yazıdan derdim, ne kaderden... Ben sen olmaya geldim. Dergahında benliğimi bir elbise gibi çıkarıp içimden dünyanın yüzüne atmaya geldim. Ne kafirim, ne mecusi, ne putperestim. İnsan varlığımla geldim efendim. Ben de geldim. <gülüyor> ver, ver şu birer elini bir öpe, müdür bey. Aman aman, esafrullah peşir bey. Hay yaradanak kurban oldu. Ben de yundum açıldım. Dahası ben buralarda duramam. Yarından tezi yok. Bu köyü terk edeceğim. Neyim varsa, benim dediğim neyim varsa bırakıp gideceğim. Ardıma bile bakma. Belli ki kendini günahından arındıramayan ben de... ...üç beş evlek torpa için... ...yegenimden, belki de oğlumdan olacağım. Ver, ver elini öpen Müdür Bey. Ne oluyor Beşir Bey? Niye durmadan kendi kendinize şamarlar atıyorsunuz? Tez ol hele. Uşakları senin evine salmışam. Ben seni burada lafa tutan da onlar da Hatice'ye vuracaklar. Demek çabuk çabuk. Hatice dur. Kes Hatice Bey'i. O kim? Benim ben Emre. Ses sese. Kisve kisveye benzer Hele ay aydınlığına çık Çık ki görem. Sakin ol bak bak Çıktım çıktım O oh, yanındaki kimdir O arkanda kedi gibi sinen Amcan Beşir Ne çekil aradan Emrem Kanını dökersem eğer Bil ki ardındaki Kurşun Dur Dur dur dur dur dinle Amcanın diyecekleri var sana Söylenecek söz mü kalmıştır Üzerime salmıştık itlerini Ama sana bir şey yapmadılar bak Sen, sen çekil aradan Bilesin Amcam da olsa kanı bana helaldir Saçları güneş Gözleri ateş güzel yeger Hele bir izin ver de Gönlümdekini bir diye. Sözün fazlası gereksizdir Hele Çık ki Emre'nin ardından Sana o yiğit kardeşimin köyneğini giydireyim Dur dur dur dur Hatice sakin ol o silahsızdır İnanır mısın? Kalırmam Öyle konuşma E? Emmi De bakalım maruzatın nedir Allah şahidim ola ki Ben ağamı can parçamı öldürmem Eğer benden bir mermi Sekmişse ya dayamam Sen sanır mısın ki Ağamın acısını yalnız sen çekersin Benim de bağrım başım Alaz alaz yana. ...sularım acıdır içemem, aşım ağuludur yiyemem. Bak, komu davayı bir kenara... ...Allah hakkı için and ederim ki... ...istediğin an terk edeceğim bu eller. Neyin varsa senindir, al canım kanım senindir. Sana emanettir. Kelleni ve dahi oğlunu korusun. Buyur ki, Hazreti İbrahim'i... ...koççu gibi gözlerini bağlayıp önüne koyar. Bilirsin korkundan değildir. Yüce Rabbim... Sen afsunladılar mı yoksa Bu yabanın adamı, bu hareket müdürün gözümü, gönlümü yıkamıştır. Onu yaradana kurbanım. Hadi. Hadi gel, gel ki geğerim, koklaşak, konuşak ha. Sen, sen yere yat hele. Hadi. Ellerini de toprağın üzerine uzat. Ha? Hadi! Oğlum mu ha. <Gülüyor> Aha Gelmişim ha? ha Gerçek Gerçek Silahı yoktur emrimin Sen benim yarım hanımsın Ben de senin yara atam Hiç bıçak keser mi yegen Emre Önce haktan Sonra sendendir iyi olan Hele, hele Kalk emrim Ver elini Ver <gülüyor> A yeah. B oh. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Malatya'da evini tutmuş, bir güzel dayayıp döşetmişiz. Allah razı olsun. Aha Hatice geliyor. Görürsün yüzünde güneş ışır sana baktıkça. Artık hanemizi birleştirmiş, Emmiyegen her iki dünyada da bir arada olmaya ahbetmişler. Nikahı burada koydun ama düğünü Malatya'da isteme. Burada olacak. Görüyor musun Beşir ha? Şimdiden başladı. <gülüyor> demedim mi Müdür Bey? Hakan Fırat'tan delidir değil. <gülüyor> Ağlayacağım şimdi be. Tam da alışmıştık. Ne de olsa memuruz ama böyle olmamalıydı. Neyse. Haydi bakalım. Vakit tamamdır be. Hareket işaretini veriyorum be. <gülüyor> <gülüyor> dağılınca Erdoğan Aytekin'in yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle